Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Bugün inanç kavramlarıyla alakalı hususlara temas etmeye başlayacağım inşallah. İlk bölüm olarak şirk konusunu işleyeceğiz. Bu haftalar boyu sürecek bir konu. Dolayısıyla sebepleri, çeşitleri, güncel boyutu, modern çeşitleri, ve yaşama usulleriyle alakalı farkında olup olmadığımız özellikleriyle şirki gündeme getirmeye çalışacağız. Daha önce tevhidle Allah'ın tek ilahlığıyla alakalı imani konuları arada gündeme getirdiğimizi ifade edeyim. Dolayısıyla tevhid konusunun çok iyi kavranması için zıttı olan şirk Konusunun da çok iyi bilinmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerdeki kelimelerden kavramlardan yola çıkarak çok kuş bakıcı bakışı değerlendirdiğimizde en az üçte ikisi tevhidin ikamesi şirkin izalesi ile alakalı ayetleri içerir. Şöyle ki 2697 ayette Allah lafzı geçer. 157 ayette ilah kavramı vurgulanır. La ilahe illahu ve la ilahe illallah ifadeleri toplam 32 yerde zikredilir. İman kelimesi 873 yerde vurgulanır. Şirk kelimesi 168 yerde, küfür kelimesi de 525 ayette ifade edilir. Sadece bu kelimelerin, bu kavramların geçtiği ayetlerin sayısı 4.480 civarındadır. Dolayısıyla bu da 6.000 küsür ayetin içerisinde üçte ikiyi hatta ondan biraz daha fazlasını içerir. Dolayısıyla Kur'an sadece bu kelimelerin geçtiği ayetleri baz aldığımızda bile her üç ayetten iki ayeti tevhidin sağlamlaştırılması insanlara yerleştirilmesi ve bunun zıttı olan şirkin, küfrün de yok edilmesi, o tür problemlerin izale edilmesiyle ilgili ifadelerde bulunur. Dolayısıyla Kur'an talebesi olmak, Kur'an'a gönlümüzü, zihnimizi vermek için tevhidi ve şirki çok iyi kavramak, tevhide tümüyle itaat edip boyun eğmek, şirkten de en küçüğüne, en şüphelisine kadar sinemizi kapatmak ve ona tavır almak, onunla mücadele etmek mecburiyetimiz söz konusu olacaktır. Demek ki Kur'an'ın en fazla üzerinde durduğu birinci konu, Allah'a tevhidi, Allah'a tevhidi şekilde e, iman etmek ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak, ortak koşmamak konusudur. Sevgili dinleyiciler, şirk Kana giren öldürücü bir mikrop gibidir. Bünyeden atılmazsa insanı çok kısa bir zaman sonra ölümcül rahatsızlıklara sebep olur. Manevi olarak onun ölümüne etken olur. Tevhid fıtrat'tır, sıhhattır, sağlıktır, huzurdur, nizamdır, selamettir. Şirkse bunun zıttına olmak üzere bir bozulmadır, bir kaostur, bir fesattır, bir arızadır. Yani hastalıktır şirk. Kur'an-ı Kerim hastalık kelimesini, maraz ifadesini, istisnaların dışında hep kalp hastalığı, kafa hastalığı anlamında şirk, nifak gibi, fesat gibi özellikler için kullanılır. Kullanır. O yüzden esas hastalık başımızın ağrıması e, kanser veya başka türlü e, çok korktuğumuz dünyevi hastalıklar değil. Onlar en fazla en fazla dünyevi ölüme sebep olabilir. Dünyamızın e, en fazla mahvolmasına e, etken olur. Ama manevi hastalıklar bizi ebedi hayatta, ahiret hayatımızda tümüyle mahvolacak, perişan olacak e, tümüyle işkence ve azap göreceğimiz bir duruma götürür. İşte şirk bu hastalıkların en başında e, gelir. Şirkin bulunduğu bir bünye sağlam akıl yürütemeyen, sağlam duygusal hayatı e, yürütemeyen bir anlayışladır. İnsanın gönlüne veya kafasına şirk mikrobu düştüğü andan itibaren selim akıl sahibi, selim gönül sahibi olma e, ihtimali hastalığın boyutu kadar e, mümkün olmayacak. E, ona giden yollar tıkanmış olacak. E, o yüzden Kur'an şirk mikrobu kafasında veya gönlünde yer etmiş kimsenin gözlerinin hakkı göremediğini, kulaklarının hakkı işitmediğini, onların kalplerinin de hakkı idrak edecek bir akıl yürütme özelliğine sahip olmadığını vurgular. Çünkü nasıl şiddetli hasta olan bir kimsenin ağzının tadı normal değilse, normal tat alınacak şeylerden lezzet alamayacak durumdaysa e, ve normal e, elinin, ayağının çok sağlıklı insan gibi e, zinde bir şekilde e, hareket etmesi mümkün değilse güçten, kuvvetten, enerjiden kesilmiş durumda e, yatarak işte enerji takviyesi yapma ihtiyacı duyuyorsa manevi hastalıkların da insanı sağlıklı olarak ahiret yolcusu yapacak e, gücü enerjiyi e, taşıtması e, mümkün değildir. Dolayısıyla sıratı müstakimde gidebilecek bir e, güce imkana sahip olamaz e, kişi şirk e, hastalığına bulaştığında. Bunun dünyası da e, hep problemli olacaktır. Ahireti de problemli olacaktır. Çünkü dünyadaki güzellik ahiretteki güzelliği çağırır. Dünyada e, çirkin bir yaşayışla ahiretin mahvolmasına onu da e, olumsuz noktaya götürmeye birinci sebep olacaktır. Sevgili dinleyiciler bir küçük kibrit çöpü kocaman ormanı yakıp mahveder. Hepinizin bildiği gibi aynen o şekilde şirk de amelleri mahveder. İnsanın manevi dünyasını alt üst eder, yakar yıkar bir mikrobu veya bir kibrit çöpünü, kibrit çöpünün ateşini önemsiz tehlikesiz görebilir miyiz? E, ne olacak canım bir kibrit çöpünden diyebilir miyiz? Ya da küçücük gözümüzle bile göremediğimiz mikropların zararı olsa ne olur? Cirmi e, kadar yer yakar diyebilir miyiz sevgili dinleyiciler? İşte o yüzden bir elfazı küfür bir şirk unsuru bir e, Allah'a ortak koşacak bir yaklaşım, düşünce veya davranış biçimi insanı tümüyle mahvedecek özelliktedir. Bunları küçük görmek, önemsememek e, insanın cenneti önemsememesidir. Allah'ın rızasını önemsememesidir. İslam'ı, dini, Allah'ı önemsememesidir. O yüzden e, bunlara çok çok hassasiyet göstermek, sık sık tevhidle ilgili vurgulara ee, kulak vermek e, bu tür eserleri okumak e, Kur'an'ın tevhid vurgusuna e, ısrarla muhatap olmak e, şirkle alakalı en küçük ihtimali olan problemleri dikkate alarak onlarla mücadele etmek birinci derecede görevlerimiz arasındadır. Abdesti bozan konular işlendiği kadar imanı bozulan bozan konular şirkle alakalı problemler gündeme gelmiyorsa gündeme getirmeyenler de bu gündeme gelen yerleri aramayanlarda da e, ciddi bir e, arıza vardır. Evet maalesef e, dinle alakalı İslam'la ilgili konuşmaların çoğunda tevhid kelimesine e, efendim, şirkin izale edilecek e, çağdaş görüntülerinin e, eleştirilmesine bile yer yoksa bu İslam'ın e, içinin yer yer boşaltıldığı başka şeylerle doldurulduğu bir intibaı verebilir evet sevgili dinleyiciler bugün Müslümanların yaşadığı bir toplum helak olsa ve aradan bir iki bin sene geçtikten sonra arkeolojik kazılarla o ülkedeki bulgulardan yola çıkarak onların sosyal hayatı, dini inancı ve dini ilkelere bağlılığı ...araştırılmış olsa e, hangi neticelere varırlar? E, söz gelimi ahlaki dejenerasyon içerisinde olan meyhanelerin üzerinde kazı yapıldığını düşünün. Efendim e, büyük kentlerin ana caddelerin üzerinde kazı yapıldığını düşünün. Ya da e, bolca heykellerin bulunduğu yerde kazılar yapıldığını düşünün. E, o kazılardan yola çıkarak... E, o toplumun yaşayışı, inancı, ahlakı konusunda bir değerlendirilme yapıldığını değerlendirin, düşünün ee, ki arkeolojik kazılarla işte eski medeniyetler, eski kültürler, eski yaşam biçimleri hakkında bu tür e, ipuçlarından çanaktan, çömlekten, heykelden e, yola çıkalarak e, onların inançları, kültürleri değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'daki e, Müslümanların yaşadığı ülkelerle alakalı böyle bir e, uzun gelecekte e, kazı çalışmaları yapılsa e, bugünkü hayat hakkında bugünkü insanların inancı hakkında ahlakı ve dini ilkeleri hakkında e, o toplumlar neler derlerdi. Ya da güncel olarak bir anket yapılsa kalabalık bir caddede eee işte sen hangi kimliğe sahipsin diye bazı sorular sorulsa insanlara, seçenekler sunulsa, denilse ki işte demokrat, batıcı, Avrupa Birliği üyesi, işte sosyalist, kapitalist ve benzeri seçenekler içerisinde seçeneklerden bir tanesi de Müslüman kimliği konulsa, kendinizi hangi kelimeyle tanımlarsınız diye topluma sorulsa toplumun kaçta kaçı Diğer e, ideolojik kimlikleri, ideolojik e, sıfat ve tanımları en küçük çapta ihtimal bile değerlendirmeden reddedecek ve sadece Müslüman kimliğini e, severek kabullendiğini ifade edecektir. Dolayısıyla halkın gerçekten yüzde doksan dokuz e, Allah'ın razı olduğu dinin e, bilinçli olarak mensubu mudur? basit anketlerle bile bunu test etmek mümkündür. Ufak çocuklara sorduğunuzda büyüyünce ne olacaksınız diye hemen hiçbirinin bir İslam'a hizmet açısından değerlendirilebilecek bir imam bir vaiz bir davetçi bir tebliğci bir alim gibi bir İslami manada bir dava adamı mesleğini ya da özelliğini çağrıştıracak bir ifadede bulunmadığını dolayısıyla Müslümanların samimi Müslümanların çocuklarının bile hep başka ideolojiye, başka mesleklere özendiğini, söz gelimi çoğunun futbolcuların hayranı, artistlerin, şarkıcıların işte sanatçı denilen sanatla yakından uzaktan alakası olmayan e, ayak takımının hayranı olduğunu e, rahatlıkla değerlendirebiliriz. O yüzden şirk ve çok uzağımızda ya da 1400 sene e, eskilerde kalmış birer vaka değil. Televizyonlara baktığınızda, e, medyayı takip ettiğinizde, işte siyaset ve sosyal hayata e, atıf nazar ettiğinizde şirkle ilgili çok ciddi problemleri rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Eğer gerçekten Kur'an'ın tanıttığı şekilde şirk mikrobunu tanıyorsanız. Evet, insanlarımızın çoğu hayatın amacı, idealleri, sevgi ve korkuları yönüyle tevhidi özelliklere sahip değiller. Kur'an'ın yetiştirmek istediği insan tipinden çok uzak bir tavırdalar. Rüyaları, hayalleri, ümitleri, beklentileri hiç de şuurlu Müslümanlara uygun bir tarz taşımıyor. Batılı insanların hedefleriyle, beklentileriyle, hayalleriyle, rüyalarıyla Çokça uyum sağladığı özellikler var ama ashabın e, gönlünün attığı e, heyecan duyduğu özellikler e, bugün Müslümanım diyen nice insanlarda hiçbir etki uyandırmıyorsa. ideolojiler, dünya görüşleri, e, ashabın peygamberlerin e, yetiştirdiği kişilerin özelliklerine uymuyorsa şirkle alakalı ciddi problemler vardır dinin tanımı bile, milletin tanımı bile e, artık Kur'an'ın istediği e, tanımdan uzaklaşmışsa e, insanlar Müslümanlığı sevdiğini iddia etse bile sevdikleri dinin temel vasıflarını, tevhidi özelliklerini e, bilemeyecek ve ona uyamayacak e, çarpılmalara çarpıtmalara uğradılarsa e, olay hastalık yönüyle çok derinlerdedir e, demek gerekiyor. Dolayısıyla örf adete kadar, e, din anlayışına kadar, insanların sevap zannettiği hususların kimilerinin e, vebal olacağı kadar, e, tümüyle yanlış bir din anlayışının uzantılarına varıncaya kadar, e, ciddi manada şirkle ilgili hem bilgi eksikliği, hem de e, uygulama e, anormallikleri söz konusudur. İşte e, uzun bir süre içerisinde, Haftalar boyu değerlendireceğimiz bu kavram derslerinde inşallah şirkin güncel hayata giren unsurlarına işaret etmeye gayret edeceğiz. Nedir şirk? Şirk şerike fiilinden mastardır. Şirk ve aynı kökten gelen şirket, müşareket sözlükte mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Türkçedeki ortaklık kelimesi şirkin e, aşağı yukarı yakın bir tercümesidir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade eder. Şirk ve şirket kelimesi. Nasıl hani e, ticaret ticari şirketler var. O şirket deyince e, bir kişinin sahip olduğu bir kurum akla gelmiyor. Birden fazla e, kişinin e, özel veya tüzel kişiliğin e, o e, ticaret hanenin sahipliğiyle. E, ortakları olduğunu e, anlıyorsak şirk kelimesinde de aynı anlam söz konusudur. Dolayısıyla şerike fiilinden türeyen e, aynı kökten gelen eşrake fiili ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. E, ortak koşana da e, Kur'an'i kavram olarak müşrik e, denilir. Terim olarak ıstılahi anlamı ise şirkin Allah'a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak ve denk tanımaktır. Şirk koşan kişiye malum müşrik denilir. İki veya daha çok ilah tanımak, herhangi bir varlığı e, mabut yani ibadet edilen olarak bilmek, Allah'ın yaratıcı, kadim, baki gibi herhangi bir sıfatını başka bir varlığa vermek e, şirktir. Kısaca şirk, Allah'ın ilahlık vasıflarını, Allah'tan başkasına vermektir. İster Allah'la birlikte, ister Allah'tan ayrı olarak Allah'a ait özellikleri, isterse bir özellik olsun, başka birine şahıs olabilir, rejim olabilir, e, simge olabilir, ideoloji olabilir, şeytani bir güç olabilir, soyut kavramlar olabilir, e, nesne olabilir, herhangi ne olursa olsun Allah'a ait bir özelliği, başka bir şeye veya başka bir şahsa şu veya bu oranda vermek kişiyi şirk denilen e, hastalığa bulaştırır, götürür. Şirk, tevhidin temeli olan la ilahe illallah gerçeğinin dışına çıkmaktır. Allah'tan başka ilah veya ilahlar olduğuna inanç göstermek, söz veya eylemle böyle bir iddiada bulunmak, Allah'ın dışında ibadet edilecek, dua edilecek, e, şefaatçi kabul edilecek Allah'ın dışında Allah'ın izin vermediği müddetçe duaları kabul edecek gerçek anlamda güç ve kudret sahibi olduğu e, düşünülecek bir varlığa inanmaktır şirk şirk e, tabii ki küfürdür bir inançsızlıktır bir e, halkın tabiriyle gavurluktur müşrik aynı zamanda bir kafirdir gavurdur e, ama onun farklı bir özelliğini anlatır. Ama tümüyle küfrün içerisinde bir yer alır. Yani Kur'an'da iki tip insan olduğunu ifade edersek biri mümin, biri kafir. Müşrikler de kafirler sınıfındadır. Her şirk küfrün bir şubesidir. Şirk kavramı insanların uydurdukları dinleri tanımlama açısından son derece önemli, temel, anahtar bir kavramdır. İnsanlar tarih boyunca Sınırlı sayıda inançsız ateist var etmiş ancak az sayıda insanlar her dönemde her toplumda hiç Allah'ı inanmayan Allah'ı hiç kabul etmeyen insanların varlığı söz konusu olmuştur. Bugün de Allah'a hiç inanmadığını ifade eden çok mu çok az sayıda gündeme bile getirilmeyecek kadar az sayıda insan vardır. Avrupa'da da öyledir Amerika'da da öyledir. Türkiye gibi Ortadoğu ülkelerinde çok daha fazla öyledir Evet batıda giderek ateizm yaygınlaşıyor Çünkü Hristiyanlık gibi çok yönüyle tahrif olmuş ve dünyevi hedefleri olmayan şeriat gibi temel hukuki düzlemden soyutlanmış ve insanları çekip çevirme özellikleri içinden ayıklanmış bir inanca, vicdana indirgenmiş tahrif olmuş bir din insanları tatmin etmediği için insanlar giderek inançsızlığa, ateizme doğru gidebiliyor ya da batıl ideolojileri hümanizmi, kapitalizmi, sosyalizmi komünizmi bir din gibi dinin boşluğunu dolduracak şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte yine de dünya üzerinde Allah'ı kabul etmeyen e, ateist insanların sayısı çok fazla değildir. Hele Türkiye gibi e, Orta Doğu ülkelerinde e, ya da tümüyle batılılaşmamış ülkelerde e, Hristiyanların hakimiyetinin olmadığı yerlerde e, Allah'a inanmayan insanların sayısı çok sınırlıdır. O yüzden problemi Allah'a iman olarak gündeme getirmek söz gelimi yaratıcı olarak Allah'ın tek yaratıcı olduğunu ısrarla çok önemli bir mesele olarak gündeme getirmek ve bunu işte e, sık sık e, kafalarına çiviyle çakar gibi toplumun kafasına çakmaya çalışmak işte Allah yaratmıştır her şeyi e, vurgusunu yapmak e, çok önemli bir görev falan değildir. Kur'an bunun üzerinde hemen hemen hiç mi hiç durmaz. E, yani problem şirk problemidir. Problem Allah'a inanmamak problemi değil, Allah'a nasıl inanılacağını e, insanların hakkıyla bilmemesidir. E, e, Allah'a ortak koşmama e, mecburiyetinde olduğumuzu idrak etmemektir. E, problem e, evet Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde tek olduğunu ve tek hakimiyet, e, mutlak egemenlik. E, özelliğine sahip olanın sadece Allah olduğunu kabullenmemek problemidir. O yüzden insanlar tarih boyunca da e, az sayıda ateistler dışında şirk dini üzerinde ya da tevhid dini üzerinde olmuşlardır. Aslında ateistler de bir anlamda müşriktirler, e, münkirdirler. Yani e, onların da e, tabir caizse e, farklı bir ilah anlayışları olması hasebiyle her ne kadar ilahı reddettiklerini düşünseler bile başka bir ideolojiyi ya da başka birinin görüşlerini ya da kendi görüşlerini, hevasını, arzularını Tanrı yerine koyduklarından, kendi aklını putlaştırdıklarından, kendi kahramanlarını Tanrı yerine koyduklarından dolayı onların da aslında ateist zannedilen insanların da bir şirk içerisinde olan müşrik olduklarını ifade etmek genel olarak doğru bir değerlendirmedir. Şirkin olduğu yerde sevgili dinleyiciler, sağlam, salih bir amel, güzel bir eylem bulunmaz. Çünkü amelin kabul olması için, ihlas yani yapılan ibadetin yalnız Allah için yapılmış olması gereklidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur, Rabbine kavuşmayı uman kimse, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette, hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak şirk tutmasın der. Kehf suresi 110. ayette. O yüzden salih amel olması için mutlaka tevhidi bir iman ve sadece Allah'a yönelen, ona ibadet edip başka hiçbir şeyi ibadette ortak kabul etmeyen bir tevhidi anlayış ve inanç şarttır. Şirk kelime itibariyle, bir ortaklığı, ortak olmayı, bir eş, arkadaş tutmayı, malda ve tasarrufta bir hissedar bulmayı ifade eder. Söz gelimi aynı kökten gelen şerik, arkadaş, yardımcı, hissedar yani ortak demektir. Şirk bu ortak olma, eş ve arkadaş bulma fiilidir. İslam kültüründe şirk kelimesi sözlük anlamından hareketle çok daha özel bir mana kazanmıştır. Tevhid dinine aykırı olarak inanılan tüm dinleri, ideolojileri, sosyal ve siyasal görüşleri, dünya görüşlerini, hayat anlayışlarını, Allah'tan başka ilah kabul edenlerin kafa yapılarını, aynı zamanda onların yaptıkları yanlış işi değerlendirmek üzere kullanılan bir kavram olmuştur şirk. Şirkle küfür arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Her şirkin bir küfrün içinden bir şube olduğunu ifade etmiştim. Şirk olayının küfür olayı ile e, kopmaz bir birlikteliği söz konusudur. Aslında şirk de bir inkardır, bir küfürdür. Haktan gelen gerçeğin üzerini örtmek küfür olarak vurgulanır. Ancak küfür kelimesi şirke göre biraz daha kapsamlıdır. Daha geniş özelliğe sahiptir. Şirki de içerir, başka türlü inançsızlığı da içerir. Küfür kavramı bütün inkarcıların eylemini ifade ederken şirk, Allah'ı kabul ediyor görünürken ya da Allah'a inanırken ona ortak koşmayı, birden fazla ilah edinmeyi, bir şeye Allah'ın özelliklerini vermeyi anlatan özel bir küfürdür. Küfrün bir çeşididir. Kısaca şirk, tevhid dini dışında kalan bütün ilah anlayışlarını, tüm batıl inançları içeren anahtar bir kavramdır. İnsanın fıtratından gelen inanma ve ibadet etme ihtiyacını karşılarken düştüğü alçak seviyeyi, haktan yüz çeviren insanın içindeki kaosu, anormalliği, hastalığı, inanma adına insanların düştüğü cahillik ve sapıklığı anlatmaktadır şirk kavramı. Yine şirk, insanların kendi kafalarından uydurdukları inançları ve bu inançlar adına yaptıkları yanlışlar, fesatlar, zulümler, hurafeler, bid'atlar, Çağdaş da olsa anormallikleri gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla sadece ilkel çağların, İslam öncesi cahiliyenin insanların yanlışlıkla düştükleri bir problem değil, her çağda olabilecek bir anormalliktir. Dünya huzurunun gidip insanların birbirlerine güvenemeyecekleri Fesadın fitnenin artmasına sebep olacak etken olduğu gibi ahirette cennet yüzü göremeyecekleri Allah'ın affetmeyeceği en önemli e, suç problem şirk problemidir. E, hem ilkel hem modern hem de kıyamete kadar var olacak e, en ciddi anormallik hastalık arıza şirkle ifade edilecek hususlardır. Evet sevgili dinleyiciler, şirk insan zihnindeki bir sapmayı ve sıkıntıyı ifade eder. Tevhid hakikatinden sapan kimselerin kendi kendilerine düştükleri açmazları, süründükleri yanlışlıkları, bunun sonucu olarak yaratılış kanununa, fıtrata aykırı düşmeleri şirk sayesinde ortaya konmaktadır. Şirk, Allah'a zatında sayı olarak sıfat ve tasarrufunda yani yapıp ettiklerinde ortak tanıma, ee, yani bir şirk koşma dediğimiz eylemi veya inancı, tavrı veya e, gönül ya da zihne, zihnen düşünülen, e, kabul edilen bir anlayışı vurgular. Yani şirk eylemle ortaya çıkabildiği gibi inançla da ortaya çıkar. İnançla ortaya çıkabildiği gibi düşünce sistemiyle de ortaya çıkar. Böyle ortaya çıktığı gibi şüpheyle de e, ortaya çıkar tümüyle e, tevhide sahip olmamanın her türlü uzantısı olarak belirebilir. Şirk koşmak salt bir inkar olayı değildir şirk koşanlar yani müşrikler e, zannedildiği gibi inançsız insanlar değildir. Aksine bunlar Allah'a inanan insanların e, içinden çıkan e, problemlerle alakalıdır. Yani şirk Allah'a inanmayan insanların e, bir problemi değil Ebu Cehiller de e, Mekke döneminin peygamberimiz öncesindeki müşrikleri de Allah'a yaratıcı olarak inanıyorlar. Yağmuru yağdıran, tabiat olaylarına tasarruf eden, e, kendilerini yaratan, dünyayı yaratan bir varlık olarak kesinlikle Allah'a inanıyorlardı. Hatta bu anlamda e, şeytan bile e, inançsız değildi. Allah'a iman eden e, bir varlığın adıydı iblis. Ama bütün bunlar onların müşrik olmadığı anlamına gelmiyor. Allah'ın affetmeyeceği büyük bir suçun sahipleri olarak onların temize çıkartılmalarını gerektirmiyor. Allah'a inanmak yeterli bir şey değildir. Allah'a şirksiz inanmak, şeksiz bir şekilde Allah'a ve inanç esaslarına inanmak gerekiyor. Tabi şirksiz ve şeksiz inanmak da tevhide sahip olmak Kur'an'ın iman esaslarına e, tümüyle e, inanıp onları yerine getirecek, onları amel e, safasına e, getirecek gayretleri e, insana mecbur ediyor. Dolayısıyla şirk demek ki e, Allah'a inanmamakla alakalı değil, e, Allah'a inananların e, inançlarındaki sakatlıkla, anormallikle ilgili bir problemdir. Dolayısıyla müşrikler inançsız insanlar değil, Allah'a inanan ama yanlış inanan, inancı tevhide aykırı olan ve Allah'ın yanında başka varlıklara da ilah diye tapınan kimselerin inancıdır. İnsanlara iman denilince, inanç denilince sadece bir şeylerin kabulü vurgulanmış. Dolayısıyla Allah'a ahiret gününe inanan kimselerin bu inancının yeterli olduğu gibi bir anlayış insanlara yanlış olarak vurgulanmış. Halbuki iman, İslam inancı anlamındaki iman, kabul ve reddir, e, sevgi ve buzdur, e, itaat ve isyandır. Dolayısıyla sadece inanmak değil, inanmamak da, e, Kur'an'i anlamda küfretmek de, Müslüman'ın mecburen yerine getirmesi gereken bir görevdir. E, ifademi yanlış söylemedim, Evet Müslümanın aynı zamanda küfretmesi, kafir olması da gerekir. Ama neye? İnanması gerekir neye? Batıla, küfre, şirke, tuğyana, tavutlara, putlara inanmak nasıl iman demek değilse, olumlu anlamda inanmak değilse, bu kafirlerin bir inancıysa, tabiatın var ettiğine inanmak, tesadüfün yaratıcı olduğuna inanmak, nasıl doğru bir inanç değil kafirlere ait bir inançsa, Müminin de küfretmesi, kafir olması gereken, e, kendine ait farklı bir küfrü söz konusudur. Evet, Kur'an-ı Kerim, e, Bakara Suresinin e, 257. ayetinde femen yekfur بِالْتَعُوُتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَكَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُرْوَةِ الْوُسْقَةِ لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيُعُونَ Sadakallahu lazim. Şeklinde ifade eder. Kim İnanılmaması gereken, reddedilmesi gereken tağuta, Allah'a alternatif olarak ortaya konulmuş ideolojilere, sosyal ve siyasal anlayışlara, Allah'tan kaynaklanmayan dünya görüşlerine, haddi aşan tağutlara, Allah'ın hükmüne alternatif olarak hükümler koyanlara inanırsa onun mümin olmayacağı ifade edilir. İşte onları reddeden tağutu Tavutu özellik ve şahısları reddeden, Kur'an tabiriyle onlara küfreden, onlara kafir olan sonra da Allah'a iman eden insanların kopması mümkün olmayan kulpa yapışmalarını, yapıştıklarını ifade eder. Dolayısıyla tavuta kafir olunmadan mümin olunması mümkün değildir. O yüzden kutsal küfür diyebileceğimiz bir ret bir isyan, bir kabul etmemek, bir inkar etmek, müminlerin temel özelliklerinden biri olmalıdır. Her şeye inanmak, her şeye iman etmek, müminin kabul edebileceği bir iman esası değildir. Kur'an böyle bir imanı, küfürle karışmış bir iman olarak, hakla batılın karıştırıldığı bir anormallik olarak, yani şirk olarak vurgular. Demek ki, tağut kavramıyla ifade edilen Allah'ın dışındaki alternatiflere küfredilmeden, onlar inkar edilmeden, onlar reddedilmeden, onlara kafirlik yapılmadan e, iman tevhidi bir iman içerisinde olmaz. Dolayısıyla böyle bir iman şirk karışmış bir imandır. O yüzden e, insanın mümin olması, mümin kalması için La ilahe illallah e, Muhammedur Resulullah hükmünü Tümüyle kabullenmesi ve bu inançtan en küçük çapta taviz vermemesi esastır. İşte la ilahe diye başlayan bir anlayış insanın inkar edeceği, redde edeceği, isyan edeceği, hayır diyeceği, kabul etmiyorum, inanmıyorum diyeceği bir ilah taslaklarının onun zihninden uzaklaştığı, onun gönlünden uzaklaştığı bir düşünce, söylem ve eylem biçimidir. Dolayısıyla la ilahe illallah demeyen insan nasıl mümin olamazsa bunun anlamını kabul etmeyen insan da mümin olamaz. Ee, i̇şte la ilahe anlayışında bir tağut denilen e, Allah'ın izin vermediği herhangi bir yetki sahibine o anlamda e, reddetmemek, onun mutlak egemen olduğunu inkar etme, etmemek, ona Kur'an anlamıyla e, küfretmemek, onun kafiri olmamak, ee, insanı şirk e, bataklığına sürükler. Dolayısıyla şirk demek ki her şeyi inan, her şeyi kabul etmek, her şeye inanmak e, şeklinde mevcut hurafelere de inanç anlamındaki inanç e, konusundaki bidat ve hurafelere de kabul etmek, işte ilahlık taslayan anlayışların da e, egemenliğini, saygınlığını, hürmete layık olduğunu, onların yetki sahibi olduğunu kabullenmek. Demek ki insanı şirke e, rahatlıkla düşürebilen ciddi problemlerdir ki maalesef e, iman İslam sadece kabul anlamında vurgulandığı için insanların olumsuz bir tür bir sürü inançlara da e, inanmalarına çok karşı çıkılmadığı için günümüzde şarkı sözleriyle televizyonlardaki bir çizgi filmle bile e, insanlar rahatlıkla e, günlük hayatında Allah'ın halallarını, haram haramlarını helal kabul eden anlayışlarla ya da tağuti yaklaşımlara, Allah'a şirk koşulan özelliklere itiraz etmeme, onlara saygı ve sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşımları yönüyle rahatlıkla insanlar şirk bataklığına düşebilmektedirler. Allah bizi onlardan eylemesin. Bu tür e, sürüden ayrılmayı e, insani erdemlere, tevhidin gösterdiği istikamette etmeyi nasip etsin inşallah. Ee, sevgili dinleyiciler Kur'an şirk üzerinde ısrarla durmaktadır. Demin söze başlarken ifade ettiğim gibi Kur'an ayetlerinden her 3 ayetten ikisi e, bu problemi yok etmeye e, matuf olan e, direkt veya endirek şirki izale etmeye çalışan e, hususları içerir. Çünkü tarih boyunca dinsiz toplumlardan çok şirk koşan toplumlarla Ateist insanlardan çok müşrik insanlarla karşılaşıyoruz. E, ta, sadece tarihte değil günümüzde de bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. Problemin özü e, ısrarla vurgulayalım ki şirk problemidir. Allah'a inanç problemi değildir. E, Darwin veya başka bir problem değildir problem. Problem e, gizli veya açık. E, Allah'a ait özelliklerin ölü veya diri, e, insan veya ...bir eşyaya, bir sembole, bir simgeye, bir ideolojiye verilme problemidir. İnsanlar tevhidden uzaklaştıkça din adına çok çeşitli yalanlar, hurafeler, bid'atlar uyduruyor. Kendi kafalarından sahte tanrılar icat ediyor. Sonra da onlara yine kendi kafalarına göre tapınıyorlar, ibadet ediyorlar. Bazı toplumlar da başlangıçta tevhide bağlı iken zamanla çeşitli nedenler yüzünden şirke düşmüşler, dinlerini bozmuş... Ve yanlış bir şekilde inanıp din adına ilahlar, ilkeler, törenler, ayinler ve ibadet türleri uydurmuşlardır. Nasıl hak din olan e, Hristiyanlık, e, hak din olan Yahudilik e, içine şirk unsurları katılarak tahrif edilmiş ve Allah'ın razı olmayacağı bir din haline getirilmiş ise e, söz gelimi Yahudiler e, e, hak din olma özelliğine e, Allah'ı kendi toplumlarının, kendi ırklarının tanrısı, başka ırkların tanrısı olma özelliğine sahip değil e, olarak vurguladıkları ya da Uzeyr'i haşa Allah'ın oğlu olarak ifade ettikleri için e, şirk koşmuş kabul ediliyorlar. Hristiyanlar da e, Allah'ın bir kulu ve Rasulü olan Hz. İsa'yı, e, Allah'ın bir meleği olan Ruhul Kudüs'ü, e, yine Hz. İsa'nın annesi, Hz. Meryem'i, kutsallıkta e, sevgide aşırıya gittikleri için, tanrılaştırdıkları için, nasıl e, hak dini, bir şirk dini haline e, dönüştürdükleri, kendileri e, bir muvahhid iken müşrik haline geldikleri gibi maalesef Müslümanların bir kısmı da kendi doğru dinlerine, Kur'an'ın istikamet e, gösterdiği doğru anlayışı terk etmişler, bırakmışlar. Örf ve adetin eski ve modern cahiliye anlayışlarının sapık görüşlerin yanlış sahte tapınma veya ibadet biçimlerinin bazı ölüleri kutsallaştırmak, bazı önemli şahsiyetleri aşırı yüceltmek konusunda ya da değişik hurafelerle alakalı dinlerine şirki karıştırdıkları, inançlarına şirki bulaştırdıkları için maalesef Hristiyan ve Yahudileri bu noktada da şirk konusunda da taklit edecek bir anormalliğe girmedikleri toplumun tüm kesimleri göze alınarak değerlendirilme doğru değildir. Yani maalesef şirk problemlerine e, Müslümanım diyenlerin niceleri de girmiştir. Zaten Yusuf suresi de onu ifade eder bir ayetinde. insanların çoğunluğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler der. Bugün nice insanlar Allah'a iman ediyorlar. İnsanların hele Türkiye'de e, kahir ekseriyeti en azından yüzde doksanından fazlası Allah'a inandığı bir Allah'ı kabul ettiği yaratıcı olarak Allah'ın varlığını e, benimsediklerini söyleyebiliriz. Ama e, bu kabullenmek onları müvahhid manasında bir Müslüman etmeye yetmemektedir. Maalesef e, bilinçli veya bilinçsiz. Ee, insanların çok önemli bir kesimi şirk denilen e, anormalliğe e, şu veya bu oranda e, kabullenmekte de, benimsemekte de onlara sine açmaktadırlar. İşte e, bunların e, genişçe izahını inşallah e, önümüzdeki haftalarda e, vurgulamaya çalışacağım ki e, çevremizde e, ailemizde hatta bilmeden kendimizde bu tür anormallikler var ise onları iyi teşhis edebilelim. Hastalıklar teşhis edilmeden tedavisinin mümkün olmadığından dolayı biz şirk gibi bir hastalığı teşhis etmediğimiz müddetçe dünyamızın hiçbir yönü kurtulamayacaktır. Huzura ve güzelliğe ulaşamayacağızdır. Ahirette de ebedi nimetlere şirki kafamızdan ve gönlümüzden, eylemlerimizden arındırmadığımız müddetçe e, ahiret kurtuluşuna eremeyeceğimiz e, Kur'an'i bir hakikattir. O yüzden e, biraz ihmal edilen bu konuya e, olanca genişliğiyle e, inşallah yer vermeye gayret edeceğiz. İnanmak fıtratımızda insanın yaratılışında vardır. İnanma ve yüce bir kudrete kulluk yapma, e, ona tapma, yüce bir güçten yardım isteme ihtiyacı bütün insanlarda mevcuttur. İnsanın fıtratı böyledir. Yaşamak için nasıl suya, yemeğe, havaya muhtaç ise insan, inanmaya ve inandığı ilahın önünde eğilmeye de muhtaçtır. İşte bu ihtiyacı bilen, insanların yaratılışına bu ihtiyacı koyan alemlerin Rabbi, ilk insandan itibaren toplumları unutmamış, onlara merhamet etmiş, onlara peygamberler, elçiler göndermiş, ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini onlara vahiy yoluyla öğretmiş, bildirmiştir. Dünyaya imtihan için gelen insan bu peygamberlerin gösterdiği gibi yani tevhid dini üzerinde yaşadığı zaman hem imtihanı kazanır hem de dünya hayatını fıtratına uygun olarak güzel bir şekilde yaşamış olur. Üstelik tevhidin ilkeleri insana gerçek saadeti, kurtuluşu getirir. Güzelliği öğretir. İnsana ait hakları ona verir. İnsanlar ve toplumlar arasındaki adaleti sağlar. Azgın kimselerin heva ve heveslerinin, e, zulümlerinin getirdiği fitne ve eziyetlere insanları e, korur. E, eziyetlerden insanları korur. Dolayısıyla yeryüzünü de küçük bir cennete dönüştürür. İslam'ın tevhidi ilkeleri. Ancak insanların çoğu bu gelen elçileri dinlememişler onu kabul etmemişler günümüzde de insanların çoğu yine o rasullerin peygamberlerin tebliğ ettiği tevhidi esasları o özellikleriyle benimsememişler içlerine şirk unsurları katarak tahrif ederek almışlardır elçilerin öğrettiklerini ya toplumlar hiç almamış ya da aldıktan kısa bir zaman sonra bir tarafa atmışlar Tevhidi tahrif etmeye, dejenere etmeye e, müracaat etmişlerdir. Kendi hevasının peşinden gitmişlerdir. Eline geçirdiği güç ve dünyalıklarla bal yetmişler, tuyan ederek azgınlaşmışlar, tevhidin doğru yolundan sapmışlardır. Tarihte bu böyle olduğu gibi güncel e, konumda da bu manzara e, her türlü anormallikleriyle sırıtmaktadır. Toplumların hayatını düzenleyen kanunlar, İnsanların bağlandığı değer yargıları, insanın fıtratında bulunan tapınma, dua etme, kendinden üstün bir varlığa el açma ihtiyacı insanla birlikte vardır. Yani bunlar sonradan oluşan insanın tabiata bakıp işte bazı korkularından sığınmak için uydurduğu vehim değildir. İnancı, dini insan kendisi yaratmamış, kendisi ortaya koymamıştır. Maalesef cahili anlayış batıdan gelen işte dinler tarihi ve sosyolojik ifadeler şirk temeline dayandığı için insanların kendi kafalarından bir Allah inancı, bir din inancı, bir tanrı inancı uyguladıkları, var ettikleri gibi çok sapıkça bir anlayış vurgulanır. Halbuki bunlar ilk insandan itibaren fıtratta vardır. Hz. İbrahim nasıl o fıtratının gösterdiği yolla Allah'ı bulmuşsa bütün insanlar... E, fıtratını bozmamış, e, o istikamette gitmiş oldukları müddetçe mutlaka Allah'a inanacaklar, Allah'a teslim olacaklar, ona kul olacaklardır. Ama nasıl kulluk yapacağını insan kendi kendine bilemez. İşte Allah peygamberleri kitabı o yüzden göndermiş. Nasıl kulluk yapacaklarını e, öğretmek için insanın elinden tutmuş dünyada kurtuluşa, ahirette ebedi saadete ulaşmanın ...yollarını öğretmiştir. İşte fıtratımızın gösterdiği istikametten gidersek mutlaka Allah'a e, e, teslim oluruz. Tevhid dinine ulaşmış oluruz. Evet sevgili dinleyiciler, eğer tevhidden uzaklaşanlar, tevhidi bilmeyenler, her ne kadar yerin ve göklerin bir sahibi, yağmuru yağdıran, dünyayı yaratan, yöneten bir ilahın olduğunu kabul etseler de fıtratları gereği... Hakimiyet, sosyal hayatın düzenlenmesi, ibadet, helal haram gibi konularda kendi hevalarına ya da egemen güçlerin isteklerine uydukları durumda işte şirke düşmüş olurlar. Kimileri de bu tapındıkları ilahları kendileriyle Allah arasında bir aracı kabul ederler. Kendilerine göre dinler icat ederler ve onun peşinden giderler. Veya hak dini tahrif eder, hurafe ve şirk peşinde koşarlar. Dolayısıyla bütün bunlar şirkle ilgili temel problemlerdir. Şirkin sebep ve neticeleriyle ilgili hususlardır. Sevgili dinleyiciler şirk konusuna kısa bir giriş yapmaya çalıştım. Dolayısıyla bu girişten sonra şirkin tanımını sebeplerini, çeşitlerini güncel boyutlarıyla insanımıza da bulaşan yönlerini inşallah işlemeye gayret edeceğim. Dolayısıyla inancımızı sağlamlaştırmak ya da tasih etmek ya da İnanç esaslarımızı yeniden tazelemek, güncel boyutlarıyla ona zarar gelmemesi için gayret etmenin bir e, katkısı e, olsun istiyorsak, Kur'an kavramlarını inşallah e, takip etmeye gayret edelim ve şirkle ilgili anormalliklerin inşallah e, kendimizde ve çevremizde e, tümüyle yok etmek gayreti için bunları daha iyi tanıma amacıyla inşallah Cuma günleri bu programı kaçırmamaya gayret edersiniz. Ben bunu tavsiye ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şirk gibi anormal hastalıklardan, arızalardan, sakatlıklardan, dünyayı ve ahireti mahvedecek mikroplardan uzak, güzel bir tevhidi anlayış içerisinde hayatımızı güzelleştiren bir çizgiyle yaşamamızı, inanmamızı, düşünmemizi dua ve tavsiye ediyor ve hepinizi Allah'ın selamıyla rahmetiyle selamlayarak dualar ediyorum güzellikler diliyorum sevgili dinleyicilerim.